o zamanlarda Pangaltı'da oturduğu evine dönmeden bazı akşamlar Galata Sarayı'nın karşısındaki bir binanın birinci katında bulunan bir lokantaya bir iki kadeh rakı içmeye giderdi. Bu akşamlar kalabalık, aydınlık so sokakın karışıklığı içinden geçerken gözlerimi kaldırsam bir köşe penceresinin önünde onun düşünür gibi duran saçsız başını görürdüm. O adeti ve çile yani kah hayret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 ancak birkaç satırla hülasa edilmiş, sanki uslanmış ve sükün bulmuş bir halde, bu gazetelerin dar sütunları içine sıralanmış ve Safiye Hanım'ın daracık zihnine girecek kadar ufalmış, onun ellerini uzatıp lezzetle ısıtarak sigarasını içtiği bu mangal başına kadar gelirlermiş. Öyle ki Safiye Hanım'ın sigarasının incecik dumanları, bütün bu uzak ve yakın yangınların küçülmüş ve havalanmış dumanlarını tansir eder gibi olunmuş.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 Gençliğinde babası duysun da memnun olsun diye boş bir konak tuttuğu gibi yine içinde hülya kurup uyumaktan başka bir şey yap yapamadığı Aslan Hanı'ndaki yazıhanesini de Halemi'nin gönlünü hoş etmek için tutmuş olabilecekti. Onun oraya her gün nice zahmetlerle taşınması da acaba Safiye Hanım'ın ümitlerini beslemek için yaptığı bir fedakarlık değil miydi? Oradaki rahatsız uykuları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 yahut sevdiğini sanmış olacaktı. Ben burada sadece bir edebiyatın hayatta tesir ve tahakkümü vakası karşısında olduğumuza ihtimal veriyordum. Fakat başka iki hanımsa bu hikayeyi kısmen tayir ve bu tabloyu tadil ile çizgilerini ve renklerini değiştirerek kıs kıs gülüşleri arasında iş öyle değil'' diye başka şeyler fısıldaşıyorlardı. Evet, Fahim Bey daima kızların alakalarını celbetmek. etmek,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 Yeni açılmış Bomont bahçesinde Abdülhak Hamit ve babamla birlikte bir akşamdan gece yarısına kadar güle eğlene iki küçük bir hafıçısını nasıl içerek bitirmiş ve sonra buna nasıl gülmekten katılmış olduklarını hikaye ederdi. Bunu daha evvel de söylemiş olduğunu unutarak iki üç defa tekrar etti. Bu zamanlarda onu görür görmez yanına gitmeyi ve kendisini dinlemeyi pek severdim. Bu sözlerle ben o zaman çok kullanılan bir tabir ve ilaç olan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 Hala mı uyuyorsunuz? Yoksa aşklarını ruhlarımıza salan bütün dünya nimetlerine sizler kayıt mı kalıyorsunuz? Bütün bu şeylerden ziyadesiz yalnızca Hotgam ruhunuzu rakitliğini mi seviyor ve ancak onu mu arıyorsunuz? Fahim Bey münezeviinin daimi düşüncelerinde her zaman eriştiği yüksek kabiliyetle ve kendi ikliminde geçen şeyleri sezmekte ve her zaman gösterdiği muharet siz bir karar vermiş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 mücerret bir hakikat olmayıp da hakikatin de nisbi ve müteahhir bir şey olmasına göre hayat içinde tesadüfleri en ziyade hoşa gidebilecek olan insanlar merakımızı en ziyade tahrik edebilenler bir ya sarahaten mahalli olanlar yahut Fahim Bey gibi bir nevi anormal olarak halleriyle muammaları ile bize bir merak talkin edenler olması lazım gelir. Fakat gençken kalbimin cömertliğinden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 İstanbul'u evliyaya benzer bir akraba gibi seven çocuklarından biri olarak ruhunun sıyaneti ve gönlünün lezzeti bakımından bu iki duygudan birçok istifade etmiş olacaktı. 15. Fahim Bey'in Dosyeleri Bir aralık Fahim Bey'in Galata'daki idarihanesinin kirasını birkaç ay ödeyemedikten ve han sahibinin mektuplarına cevap veremedikten sonra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 gözlerinin önüne serili tasavvurları, hayalleri, ümitleri, temennileri, birer hakikate bağlama, önce çocuk oyunları sanılırken, sayfeler kabarınca ihtimalleri imkanlar halinde duyma, her bir dosyayı bir para kazanma çaresi olarak görmeye başlayınca, başında hafif ve tatlı bir sahoşluk duyar gibi olmuş. Bütün bu dosyelerin Fahim Bey içinde, Saffet Hanım içinde, her ikisinin uzak yakın akrabaları içinde, bu akrabalar arasında, kendisi için de bir takım servet imkanları biriktirdiğini düşünmüş. Fahim Bey gibi ihtiyatlı, akıllı, malumatlı ve meğer kapalı kutu bir adamın ancak bir sermayedarla karşılaştırılması lazım geliyormuş. Birçok mütefekkirler yalnız düşünmekle iktifa ederler. Amele gibi öyle ameli adamlar da vardır ki, düşünemeyecekleri işler ellerine değer değmez, kurulu saatler gibi işlemeye başlar.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 Bu inkraz içinde en masum kalan enkaz, bence gözlerinin siyah, katı sert cevheri, gittikçe sabit gördüğüm bakışları oluyordu. Onu bedeni ve akli melekelerinde düşmüş, fakirleşmiş buluyordum. Fahim Bey'e yine yolda tesadüf etmiş olduğum bir gün, alacağım cevabı adet olduğu gibi hiç düşünmeden sıhhatinin nasıl olduğunu sormuştum. Meğer bilmeden onun hassas bir damarına basmışım. O...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 onlar daha hayat içindeyken böyle yalnızlık, sükut ve inziva ile başlar. Onlar da ölüler gibi artık hayat dışında kalmışlardır. Eyvah! Şimdi onun en cemaziyel velini bilen, ne cemaziyel ahirini soran kimse kalmamış. Artık kimse gelip onunla bezik, poker veya bir gibi vaktiyle alafranga, şimdi hemen milli oyunların gizli incelikleri hakkında istişare etmiyor, artık kimse gelip ona,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 Lakin neşemizin ve hüzünümüzün mayası asıl vücudumuzun ve ruhumuzun bir usaresidir. Aynı şartlar içinde memnun veya mahzun olabiliyoruz. İnsanlar başlarına haricten gelen felaketlerden ve saadetlerden ziyade bu halleri duyuş ve hazmediş kabiliyetleriyle dünya ile ve kendi nefisleriyle mücadele tarzlarıyladır ki birbirinden ayrılırlar. Yani bunları yener bahtiyar yahut bunlara yenilir ve bahtı olurlar.